biliyorsun seni bir defa, bütün ömür boyunca bir defa e, e, fark ve bütün ömür boyunca Kabe'yi ziyaret ediyor. Belli bir mevsimde, belli bir zamanda Kabe'yi ziyaret etmek. Haç. Diyar zamanda yapılan ziyarete de haç bir Onlar e, umre olan, sünnet olan şeyler. Bu... Harz olan, harz. bütün e, bir ömür boyunca maddi ve sağlık durumları, müsait olanların yapması lazım gelen bir e, e, e, ibadet. E, e, bizim dini şeyimize beş şarttan birisi. En son şart. Dikkat ederseniz şartlar büyüdükçe e, bir takım e, özellikler kazanır. Mesela bir inşa nedir Allah'ın birliğine yani söylen sözle söylemek ve kalben tasdik etmek. Lâ ilâhe illallah, rahman ve rahîm. Allah Teâlâ vardır. Tekbir, hatîr, Hz. Muhammed ona üsülü gibi. Bunu hastak herkes yaparak bunu, bu kolay ibadet. Başka bir şart yok. İkincisi işte namaz kılmak. Onun da şartları belli vücudun vücudunu, sağlık durumunu, müsait olduğu ücretle muhtemel şekillerde namaz kılıyor. Namazda bir şekli var, adabı var. Sağlıklı olanlar, bu, bunu yaparlar. Ve yapmak zorundalar. Mecbur ediyor buna. Ama vücudunda bir rahatsız hastalık falan varsa mesela ayak kalkamıyorsun, otobüsle namaz kıl. Ona yapabilirsin. kalbinle namaz kılıyorsun, kalplerinden namaz kılıyorsun. Bunların bu, bu, muhtelif şekilleri var. İşte Diğer şekillerde, yani şartlar, sayıları arttıkça, şartlar da ağırlaşıyor. En son haç. Zengin olacaksın. Ee, eski Osmanlı İmparatorluğu devrinde, haçların dönenlerle haça gidenler yolda karşılaşmış Yani haç, haç bir üstüydür. Bu müddet evine gerekli olan şeyi bırakacaksın. Yeterin, parkini diyeceğin, karşılayacak bir yani şey, bir şey bırakacaksın. bir şey sonra e, Sağlıklı olacaksın, yolların e, şeyli olması, e, e, e, emin olması lazım. Bu ilgili gibi şartlarla e, şartlar el veriyorsa, gideceksin. gidiceksin. Ömründe bir defası faz, diğerleri faz değil gidersin ama gerek yok. Gerek yok. E, senin hiç hiç, Guid, git gitmeyenler gitsin. Çok az ne dersen başka zamanlarda umre yaparsın. Ama bütün ömür boyunca bir defa gitme şart. Ama ilk yaşı 60'ı 70'i bulsun öyle dediğim derler bizim memleketimizde. Buna gerek yok eğer e, vaziyeti bir sayısı, genç yaşlarda gidin haça. Daha rahat olur, daha kolay olur. Hakkın şartları nerede ağırdır. Bir şeye göre, e, göre biraz nerede ağırdır. Yaşlandıkça bu şartları yerine getirmek de tabi olarak da zorlaşıyor. Daha genç yaşlarda haça ya gitmek daha güzel, daha şey olur. E, bu sureyi, bugünkü sure Ehac er suresi. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. E, bu sure 78 ayet. 6 ayeti Mekki, diğer 19 19'la 24'ünce sureye kadar olan 20 21 23 ayetler Mekki, diğerleri Medeni. Kur'an-ı Kerim'de bir sure indirip arkasından diğer sure gelmiyor. karışık indirir ve Hazreti yapay. Bunu Hazreti Peygamber'e söylüyor. Bu getirdiğim ayetler falanca surenin falanca ayetlere rastan konsun direktle söylüyor ve hafızlar buna göre diye göre o, o şekle göre ezberliyorlar. Ve noktalar arasında o ayetler arasında tabii noktalar böyle kitap şeklinde değil. Ne bulursa o zaman göre, ne ne bulurlarsa, zaten kağıt yok orada. Ne bulur, onun üstü, ağız üstü, kemik üzerine, deri, deri üzerine, bazı duvarlara, oraya kaydediliyor ve o ayetler aslında konuyor. En sonunda da Kur'an toplanırken gene bir değişikliğe uğruyor. Yani gündelacı altında değil, şeklinde bir değişiklik. Nüzur suresi yani hadepik iniş şekline göre değil de e, surelerin büyüklüğüne göre, büyük demek manen büyük decik uzunluğuna kasasına göre sıraya konuyor. Ve mesela mesela en başta Fatiha'dan sonra Bakara büyük bir, uzun bir sure, o konuyor. Mesela i̇şte ayrı Embiya'sı şey konuyor. Usun ama bu bu arada bu bu nizamı da bozanlar bozuyor bazen. Sıra giderken daha kısa sorular konuyor. on sırada yine bir uzun soru konuyor. Galiba bunu bir koordinatör sistemine şey aldığı zaman, sonra ağaç çıkıyormuş. Orada böyle duydum, kendim yapmadım ama öyle çıkıyormuş ağaç çıkıyormuş. koordinatör sistemi aldığı zaman ağaç çıkıyormuş Yazı orada Neyse on daha soruyoruz. Işte biz buradaki şimdi dersimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinizin, Rabbinizden sakın! Çünkü o saatin zerresi büyük bir şeydir. Burada o saati de kıyamet. Kıyamet saati zezele. Bütün kainat yerinden oynayacak. Güneş batıdan doğacak. E benim dağlar atlayacak, denizler ne Öyle derler ki çocukluğunda dümdüz bir sahra olacak ve yumurta yatağı gözün görebildiği yere bir zaman yumurta gömülecek. Bütün dağlar yassılaşacak işte bütün vadiler çukurlar dolacak. Böyle bir kıyamet. Burada da bunun şeyde şöyle, Es-Sı'a var burada, kıyamet bölüdür. Şehzade de, Şehzade de bir müfessiridir. Bu tefsirin yazılmasında, kendisinden de parçalar alınan bir müfessirdir. Bu şiddetli, zezele kıyamete yakın bir zamanda, güneşin batıdan, Doğuşundan sonra olacak. Şimdi, 3 topaz çevirdiniz mi? Topaç. Çevirdik evet. çünkü Topaç tam duracağı zaman ters döner. Evet. Dünyada duracağı zaman herhalde öyle bir tez olacak. Tabi yer, yer çekimi de değil çezeyse her şey fırlayacak. Dağlar parçalanacak. Düzlükler ama çukurlar olacak. Böyle bir kıyam, kıyamet. Onu göreceğiniz gün yani kıyameti göreceğiniz gün emzikli yani çocuğu süt veren her kadın kendi başının derdiyle düşünün ki çok sevdiği icabını canlı verdiği çocuğunu da bir kere atacak. Çocuğu emzikli çocuğu e, unutup geçer, aklı başına gidecek o korkunç günde. Kur'an aynı okuyorum. Yüklü her yerde, yüklü dedi, hamile. Yani yükünü çocuğunu bırakır, çocuğunu zayi ediyor, düşüyor. Korkudan. İnsanları sarhoş olmuş gibi görürsün aklı başına değil. Yani sarhoş insan nasıl aklı başında değil, şuursuzsa öyle olacak, şu olmayacak. Hadi ki onlar serhoş diye, bir yaşa serhoş diye, serhoş diye, serhoş, ser başlı, manasında, serhoş değil diyorlar. Fakat Allah'ın azabı pek pekşedindir. Şurada Vardı zelzele oldu, yani de bunu on santiye ve barmanı da fazla zelzele ödedi. Neler görüldü? Düşün ki bu zelzele bütün kainatta, sadece dünyada değil bir gözümüzü görebildik, göremediği bütün kainatı olacak. Yıldızlar akacak, güneş akacak, her şey Allah göstermesin için. İnsanların kimi? İnsan sonra göreceksiniz, Allah'ın adabı pek çetindir. İnsanlardan kimi? Allah'ın dini. Burada Mederden bahsetti. Allah'ın dini tabi bu din. Efendim, hakkında bir bilgisi olmadığı halde münakaşa eder durur. Zal, zal, e, zamanımız da oluyor. Zamanımız da oluyor. Bilen, bilmeyen herkes dinler hakkında konuşuyor. Halbuki bırakın e, bilmeyen de az bilenin dahi konuşmaya hakkı olmadığı bir mevzu. Bilmediğin mevzu niye konuşursun ki? Herkesi yoldan çıkartırsın, kendinde şaşırırsın, günaha girerse bilmediğin mevzuyu konuşmayalım. Bütün takımımız için söylüyorum, bilmediğin mevzuda konuşmayalım. Dinleyelim, dinleyelim. Öyle öyle bizim tazor mevzumla hiç, hiç konuşmak lazım, dinlemek lazım. Biz uzun yıllar dinledik, hep dinledik. Mevremizi, Nafşi seni, Melami seni, Behtarşi seni falan. Hepsini dine de. Hepsi nerede bir bir şey abi kendimizi bugün size terma şey onlar. Yani orada topladığım bilgiler. Kitabı değil. kitaplar soru okuduk ama onlardan çok şey de öğrendik. Dinlemekte ve bilmediğimizi de biliyorduk. Hemen efendim şu şu dey deyimini falan da sormuş zaten sordurmazlardı. Halbuki haddini bil derlerdi, konuşmazdık. Neyse, Allah'ın dini hakkında bir bilgisi olmadığı münakaşa eder durur. E, ve bu her azgın şeytanın da ardına düşer. Onları bilir bilir, konuşturan da şeytandır. Nefsimiz şeytana, o günümüzün falan bir oldu zaten. Şeytan senin içinde nefsin seni yanlış yollara sürükleyen nefsin senin şeytanındır. Nefsini, şeytanı böyle hani resimlerini gördüm, boynunu kuyruklu falan bir şey etmeyin. Burada bu, bu, bu ayet hakkında bir not var. Nadir bin Haris, Haris oğlu Nadir diyor ki hakkında Nadir olmuştur bu, bu ayet, onun hakkında Nadir oluyor. Mücadeleci bir adamdı mücadele etmeyi seviyor, fikirlerini söylüyor. O o o, o zaman da geldi. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Kur'an geçmişlerin düzmesidir. Şeyi bu, söylediği şeyler bu. Yani hem de bir hatip peygamberin yanında konuşabilir. Allah cesetleri çürümüş insanları diriltmeye kadir değildir. E, hiç yoktan var ettiğine göre var edebildiğine göre ölmüş insanı diriltmesi hiç onun için bir şey değildir. Derdi. Yahut bu ayet din hususunda heva ve hevesine olarak bizim zevkimize, keyfimize olarak cahiyyene menakaşa edenlerin hepsine şamildir. Sade ve nadir bin haris için değil, o tipteki bütün insanlar için gönderilmiş bir ayettir. Ee, bunun hepsine şamildir. Bunu hepsini de kapsayacak, içeri alacak bir ayettir. Öyle ki, öyle şeytan ki, aleyhinde şu ilahi hüküm yazılmıştır. Şeytan hakkında Allah'a verdi hüküm. Kim bunu dost, edinirse hani şeytanı dos e, edinirse şüphesiz bu onu saptırır. Onu da o alevli ateşin cehennemin azabına götürür. Zehri bakır bakır kupa içine vermezler. Zehri altın tas içine verirler ki içcesinde yani bakır kaba zehir zehir vermezler insana. Şeytanın ivası da, aldatması da, böyle desene türlü türlü vaatlarla, maddi manevi, zenginliklerle aldatır. İlk anda yapar da, sonradan da tersine döner, kolunu gösterir. Onun için, bu yeni işimiz. hevesimize uymamamız lazım. Ne kadar cazip olursa olsun, aklımız ve küfimizle <gülüyor> uymamamız lazım. Ey insanlar siz öldükten sonra tekrar dirilmekten herhangi bir şüphe içindeyseniz hani tekrar dilmeye inanmıyorsanız şu muhakkakdir ki biz sizin bastığınız aslarınızı topraktan sonra onun zürriyetini insan suyundan Sonra pırtılaşmış bir kandan, daha sonra da bir katı, yani yaratılışı, yapısı belli, belirsiz bir çiğden etten yarattık. Ve bunları size kemal-i kudretimizi apaçık göstereyim diye yaptık. Bu da bir çocuğun teşekkülünü, ana rahmindeki teşekkülünü anlatıyor. Sizi dileyeceğimiz muayyen bir vaktiye kadar rahimlerde durduyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz, diye getiriyoruz. Daha sonra da kuvvetinize, yiğitlik çağına, insanın el, en olgun çağı. Gerek fiziki bakımdan, gerek fikir bakımından en yüksek olduğu bir zirve çağı vardır. O çağı Ermenet için büyütüyoruz. Kiminizi, kimiz öldürüyor. hastalıktan harfler, şunlar, bunlar dolayısıyla Kimimiz ölüyoruz. Kimi de evvelki bilgisinden sonra artık hiçbir şey bilmemek üzere ömrün en fena devresine doğru gerisini geri getirir. Yani yaşlılık derdi. İnsan yaşandığı zaman bazı e, şeyleri elinden alınıyor. güç kuvveti hatta aklı bile elinden anıyor. Böyle anıyor ki Allah aklı alınmış bir insan ne kadar günahkar olursa olsun soru sormuyor bile. Aklı yok ki yapsın. Nece i̇şte o şey olsun yani, o kötü işleri yapmasın. Allah ona soruyor, soruyor. Bir yaşlık devri var ki bu devre insan işte en insan en kötü devre. Es herkes alay edebiliyor oraya buraya itildiğin diyor. Hatta hele ismimdey de. Oraya buraya itildiğin diyor. Benim babaannem anneme bayan... anne diyor. İşte şuru olsa tabii ki onun gelinin. Yani ona anne demez. Allah'a razı olsun. Hatice çok şahane bir hanıdır. Bu bu Ailenin gece saat üçte kapısını çalın. kapısını açar ve niye geldiğini diye de sormaz. Sizi işe buyuradır. Böyle bir aile. Çok saydığım sevdiğim bir ailedir. Bir, bir hanım kız evana 13 yaşında gelmiştir. Benim öz kızlarımız, öz, öz, öz, öz, öz çocuklarsınız. Sen yer yüzünü kubkuru ve Ölü görmüşsün. Fakat biz onun üstüne suyu, yağmuru, karı, kar indirildiğiniz. Burada kar yazılıyor ama kardır, donmuş bu su yağmurdu. İndirdiğiniz zaman o işte harekete gelmiştir, kabarmıştır. O ölü toprak o yağmurun ve karın tesiriyle canlanıyor. İçindeki ölü gibi duran maddeler canlanıyor her güzel çifte nice nebatlar bitirmişti. Demek ki bir nebatı meydanda, muhakkak bir çift olması lazım. İnsanda olsun, hayvanda olsun, nebatta olsun. Bunun burada yabancı kelime yok. Bunun, yani insanın yaratışı bunu dediği şu, İnsanın yaratılışındaki muhtelif tavurlardan ve tahavvüllerden, tahvü değişiklikler, tahvü değişiklikler, halden hale geçmek, yeryüzünün dihyasına kadar zikredeni, insan e, ana rahminde değişiklikle de geçtiği gibi, tabiat da yaratıldığı zamandan beri, bir takım değişikliği hala değişiyor. Mize zelzele oluyor, bilmem ne oluyor. Dünya değişiyor, gene a, a, a, azor adaları civarında deniz altında bir yana daha fazla bir, Merak etmeyin. Bir, bir, bir, bir ikilerine sonra bir orada ada meydana geliyor. Bunun da sebebi şudur. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Hak da Allah'ın isimlerindendir ve öz yani Allah Şimdi her kelime, her, her esma, hüsna, Allah Allah'tan ama bazen mesela Rab dediğimiz gene Allah anlarız. Hak dediğimiz gene Allah. Rahman dediğimiz zaman gene hatta Rahim dediğimiz zaman gene Allah anlarız. Hay dediğimiz zaman gene Allah anlarız. Buna sıfatladır. Ama... Kahra dediğiniz zaman her zaman alan Allah'ın sıfatı ama o kahra sıfatı bizde de vardır, merak etmeyin. Her zaman tatbik, haklar tatlar. İnsan kahra sıfatının tatbikatıdır. E, fakat Allah'ın suhvid-i bazı özel isimleri vardır ki, halk da bunlardan birisidir. E, hakikat, ölüleri o diriltiyor. O şükresiz her şeyi hakkıyla kadirdir. Kadir onu muhtedir. Her şeyi yapabilen, yapan ve kimse de ona hesap soramıyor. Ve çünkü hakikaten o saat elbette gelecektir. O saat dedi, birinci ayette bahsetti. Kıyamet saati. Allah. Bütün Kur'an'da bundan defa da bahseder ki o anı hatırlayın aklından çıkartmayın. Kafamıza böyle çivi gibi çakmıştır onları. Onda hiçbir şüphe yoktur. Muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri de giriltip kaldıracaktır. Kabirlerde olan değil sadece bir balay olmuş. Denizlerin dibine çıkmış gitmiş. O da aynı şekilde kalkacaktır insanlar içinde öylesi vardır ki ne bir bilgisi yani ilmi ne bir bilgisi ne istihbar edeceği istihbar delil yani İstiklas onun o hasenin ol, olacağını delillerle göstermek. İstiklal. İstiklal edeceği bir senede efendim ne de aydınlatıcı bir kitabı. Bu vahiy. biliyorsun kitapların kitap vahiyelerin toplandığı bir şeydir, toplu olan. Kur'an-ı Kerim kitaptır ama toplu halde vahidir Allah'tan Hazreti Peygamber'in kalbine indirildiği şekilde onun toplu şekline kitap deniyor. Ve o vahiylerini Allah'tan kitaptan bahseder. Çünkü o da vahiyleri kitapta toplanacağını çok iyi biliyor. Aydın Naci bir kitabı olmazsa da Sırf insanları Allah yolundan saptırmak için kibir ve azametle yanını eğip, bükerek Allah hakkından kavga eder, durur. Kendini çok bilgin zanneder. Zaten dünyanın en büyük insan en, en cahilleridir. Cahil insanlar kendini en bilginler zanneder. Çünkü akıllar o kadar er. İnsanın bilgisi arttıkça cahilliği de artar. Bilgi bir tane artarsa, yeni bir bilgi öğrendiğin zaman o bilgi sana binlerce bil, bilmediğinle beraber e, getirir. Hani bilgi aritmetik artarsa bilmediğin şeyle geometrik artar. Yani fazlasıyla artar. Şurada gördüğünüz manzara göre, birkaç daha falan ama çatıya çıktığın zaman daha geniş bir minareye çıktığın zaman daha geniş bir okuyorsun. Tayyere bindiği zaman türemektir ötesini görürsün. Yani bilmediğimiz şeyler gördüğümüz arttıkça daha çoğalır. Dünyada Rus vaylık, ha, bu kendini bilmeyenler de, cahiller de kendinize, alim sanıyorlar ya, Allah hakkında aklına ne gelirse, dilinde gelirse, aklına gelirse, aklına, gelirse, aklına gelirse, bir şey gelmezse, dilini ağzına gelirse anlatır durur. Dünyada rüspaylık onundur. Rüspaylık rezalet demektir. Rezillik, pislik ne varsa onun hepsi adı rüspaylıktır. Biz onu kıyamet gününde de yangın, cehennemin azabını tattıracağız. İnsanları evet insanları Yoldan çıkınca ceza görür ama onları yoldan çıkartınlar daha çok ceza görüyorlar. Çünkü o yoldan çıkan insan bir bir kişidir kendine kendine göre bir ceza alır ama öbür ki birçok insan azdırdığı için daha çok ceza gelecektir. Şimdi şurada birin bir, bir hata yapsak onun kötülü kendimize. Kendimize. Ama bize üstümüzdekiler, daha üstteki kattakiler hata yaparsa onların şeyi daha büyük. Pek çok insanlara da onlar e, yoldan çıkartıyorlar. Caz, onların cezaları daha büyük. Bunun sebebi iki elinin öne sürdüğü şeylerdir. İki elden maksat nedir? kendi ihtiyarınla ihtiyar burada yaşçlık değil. Kendi arzuların ihtiyar etmek. Kendi arzularına yaptığın şeylerdir. Yani iki ev diyor orada o Kur'an-ı Kerim'de. Şehri ve çünkü Allah şüphesiz kulları hakkında sülümkar değildir. Allah hiçbir kuluna, kuluna durduğu yerde azap vermez. Şunu da söyleyeyim. Allah kulunu e, cehennem odun olsun diye yaratmadı. İnsan kendi kendine cehennem odun yapar. Allah kulunu sever. Niye e, senin cehennem odun olsun diye yitiratsın ki kendimizin yaptığı hatalarla yani şu var cehennem odununu kendim sırtımızda taşıyoruz oraya. Bunu da bilelim. İnsanlar Kimi de Allah'a dinini yalnız bir tarafından tutup ibadet eder. Şimdi yani şek ve tereddüt içindedir. Sade namaz kılmakla Müslümanlık olmaz. Sade oruç tutmakla ya da sadece şerif şeri, yapmakla Müslümanlık olmaz. İslam'ı komple, olduğu gibi yapmak lazım. Bu mana, madde, her, her şeyleri İslam'ı yerine getirmek için. Namazı dahi kılarken onun bir adabı vardır. Ona göremez gerçekten öyle. Alem-süllem namazını da Ben Haç geçeceğin zaman onun da bir şey böyle. Yani İslam'ı indirildiği gibi, Hazreti Peygamber'e ilkay edildiği gibi, yapacaksın ki her şeyi anlayabilirsin. Tek taraflı, tek taraflı kuş uçmaz. İslam'ı tek taraflı, tek kanatla yapmaya kalkarsan bir yere varamazsın. Ya yani iki, iki kanatını birini açacaksın ki bir, bir yerlere olabilirsin. Efendim ben dinin şu tarafı yapıyorum, diğer taraflı beni bir alakalı etmez. Öyle şey yok. Her tarafını elinden geldiği gibi biyasa zenginliği,